No radio. Aşkarim Pollard's enerini mi atacık? Sesli meram başlıyor. ջապարին ջարի մեջ սուտա որ վերջը արդեն հույս չունի սուտա որ տեղ կա վերջին նավի մեջ սուտա որ նորը կախված չի հնից սուտա որ լույսը կախված չի տեղ տեղ անցեւա գալիս գա տ ներ ներ ջամփակարի քայ քայ քայ կո մեջ մեծ լույս կավարի գայց մեջ ան պատանում մեծ գողբելեն մատանում եկը տեսելա սատանում դուսա հաստուց լույսաստանում եկը չտալիս շատանում եկը չաշտալիս ու չի ստանումոչինչ իսկ դու արվիցես ծմբես իսկ դու բարերիցես սարկած ու քեզ լույսներ gayreti üzerine bir program olarak şekillenen Sesli Meram. Dünyayla sohbetin nihayetlenmesinin ardından hemen Norradyo'da vaktimiz çok değerli, vaktimiz çok kısıtlı. Bizden hemen sonra Angel Dikme Fransa'dan seslenecek Paris'ten kendimize mektuplara namaklara devam edecek bir aranın ardından hem o sohbetine hem de sözcüklerine hem de anlata geldiği sesli şiirlere ihtiyacımız var bu zamanın içerisinde. Biz konumuzu toparlayabilmek üzere Kalan 50-55 dakikada ne kadar konuşabilirsek bunların bahisini yapmak istiyorum. Yerek yere sunuyerek de başladık. Areviz Marta'nın e, ile ilerleyen günlerde yayınlanacak bir hip hop albümü. Ama daha çok eklektik, daha çok deneysel, daha çok anlatılması gerekenler için biriktirilmiş bir kayıt, bir günce. Anlatmak istediğimiz şeyler uzun zamandır bahsettiklerimiz ve birbirini tamamlayan. Hani 2017'ye girdik, 9 günü çoktan geride kaldı. 2017'ye aslında girmedik. Biz 1915'e geri girmiştik. Her zaman olduğu gibi. Ve bir de 19 Ocak bahsi var. 19 Ocak ilerleme bahsi. Yaşadığımız yerin tam da orta yerinde. Her dakikası ayrı bir gümbürtü. Her dakikası ayrı bir kıyamet. Her dakikası ayrı bir yıkım şekillendirilirken. Aman öfkelenmeyin. Aman susun. Aman sesinizi fazla çıkartmayın. Aman kıyıda. Aman köşede kalın. Muhabbeti devam ederken. Hayır efendim. Hiç de öyle. Hem kenarda hem kıyıda kalmanın ne devri ne zamanı. Evet korkuyoruz. Yeterince korkak olmayı başarabilirsek bir gün cesaretlenebileceğimizi umuyoruz. Yeterince korkak olmayı başarırsak bir gün örgütsüzlüğümüzden, bir gün yalnızlığımızdan, bir gün bunca korkulara teslimiyetimizden, bir gün beyaz bayrak sallamaktan ötesini beceremediğimizden, kurtarabildiğimizde kendimizi gerçekten siyah bayrağın altında buluşup bir şeyleri yapmayı becerebileceğiz. Yani o siyah bayrak bir anarşist müve olarak değil. Gerçekten hayatın tek renkliliğe mahkum edildiği bir uzamda hiç değilse bir şekilde bütün o algıyı yerle eksan edebilmek için neyin bize gerekli olduğunu göstere geliyor ya da neyin bize gerekli olduğunu bildirmeye devam ediyor. Yeryüzünün sınırlarının zonlanması kanla beslenmesinden ötesini düşünmeyen süreyen kılan kin Nefret ve intikam meselelerinin zemininde bir gelecek taahhülünün bırakılmadığı avçikar bugün. Gün, geleceğin şimdi ve şu andan tüketilmesi yinelenmekte. Kesintisiz kılınan, ötesine geçip de bir kez olsun sorgulanmaya girişildiğinde bu bahsin tamamlayıcısı olan meseleleri görebilmek söz konusu artık. Linç artık, ertçe zaruri bildirilen. Normatifin eğilip bükülmesi, sorgusuzluğun da sınırlarını açmakta. Düşünmek yerine sorgusuz, sualsiz, itaat bahsinin yüceltilmesi Bugünün ülkesinde kesintisiz kılınmakta Ki anayasa görüşmeleri başladı Ki 80 ihtilalinde rezil bir anayasa tasla olarak ortaya çıkan Daha sonra sürekli güncellenerek bugünlere gelişen darbe anayasasının üzerine 18 maddenin 13'e indirildi daha sonra Bu 13 maddenin içerisinde Allah ne verdiyse ...geçiyor. Bunların bahislerini zaten... ...sabahtan beri de paylaşıyor insanlar. İster sosyal medyadan... ...ister iki dakikalık videonun üzerinden... ...isterseniz de kendi takip etmeye çalıştığınız... ...insanların paylaşımlarından görebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Artık bütün söz Cumhur'un elinde. Yani Cumhur'un seçtiği... ...Cumhurbaşkanı'nın elinde. Yani o... ...başkanın elinde. Yani o X'in elinde. Yani o Ulu Önder'in elinde. Yani... ...korkmaya devam edebilirsiniz diyor. Yani... Bizden çekinmeye devam edebilirsiniz diyor yani zaten alternatifsizsiniz yani düşünmek yerine itaat etmeyi becerebildiğiniz bir gün düşünmek yerine artık itaat etmeye alıştığınız bir gün hayatınız normal olarak yoluna devam edebilecektir diyor yani yani hayatımıza kasıt sürekli yani hayatımıza kasıt biteviye yinenine geliyor. Ha dolar çıkmış, euro inmiş, bilmem ne olmuş. Altın dibe vurmuş, üste çıkmış. Bunlar geçici şeyler. Ama artık tek fark edebildiğimiz bir şey, direnme ediminin yani bu memlekette konuşmamız gerekenlerin aslında uzağa, öteye ve birbirimizden artık uzağa meyillendirildiğini, özgürlük tanımınınsa yerle eksan edildiğini görebildiğimiz bir uzağımı bildirmekte. Ne hazin, ne fenadır. 115 senedir aynı bayislere eğiliyor bu memleket. Radyo. Aşkırın Polort sayıları Miathek. Miathek. No, Radyoda devam ediyoruz. Sesli merhaba. Massive Attack, Tearswop, Remixi geldi. Bir bootleg kayıt. Daha doğrusu bir alternatif. E, isimsiz bir sanatçının yaptığı bir düzenleme. resmi değil tabii ki. Daha sonra da Massive Attack'tan yine Pray for England. Tam da zamanımıza denk düşen. Aslında bizim sorgulamaya çalıştığım işte o bazgar başka bir özgürlük mevhumunun ya da bu uzamın içerisinde aslında dürüstlük ve sahtelik diyalektiklerinin hakikatle yalanın nasıl birbirlerine ulaştırıldığını yani biraz önce bahsettiğim 125 yıl dedim o e, Kırım'dan evvelki bir dönemi kapsıyordu ki İstanbul'da teşkilat-ı mahsusa'dan e, beraber işte onlarla beraber eyleme geçilmeden önceki dönemde iddat ve terakkini bir parti, bir liberal görüş, bir ilericilik bahsine attığı zamanda fiilen var olan bir durumu bir gelecek haline dönüştürmek için bir çaba sergilenmişti. Onun evvelinde de Kirkorodya'nın kanuni esasisi vardı ki o günden bu yana haklarımız nerededir bahsi söz konusu bile değil. Şimdi bugün işte Deniz Baykalları kalıyoruz, Kılıçdaroğlu'na kalıyoruz ve mahpus edilen Demirtaşların adının bile anılmamasına kalıyoruz. Neyse. Çok da siyasi alanın içerisinde değiliz nasıl olsa bizi takan da olmadığı için böyle şeylerde. Gerçekliğin ölçütleri sadece şu bahsettiğimiz şeylerde bile örneklerde karşımıza çıkıyor. Daha İstanbul Ümraniye'de bulunan İstanbul Ticaret Odası İlkokulunda 15 Temmuz darbe girişimin hemen ardındaki bir bahis karşımıza çıkıyor. Duvara şöyle bir şey yazılıyor. Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın Zafer İslam'ın yazılı bir pankart asılıyor. Hani geçtiğimiz programlarda işte Ermenilik şudur, budur ve işte Ermeni piçi falan diye göz ardı edilen ve göz önünde linç edilen insanları gördükten sonra onların isimleri unutuldu değil mi? Tabii ki unutuldu. Zafer İslam'ın yazılı pankart asılıyor, düşünmek, sorgulamak yerine biatın kesintisiz kılınmasına yol veren okullardaki eğitimin düşüklüğü bir yana artık tescilli olsa da bir yana artık sessiz, sabık bir halden ötesini taşımayan rehin akılların yetiştirileceği menzilin binasının nasıl oluşturulduğu ortaya çıkmakta. Aynı okul çatısı altında cihat çağrılarını betimleyen hadislerin paylaşımından bir başkasında kendine yer bulan bir faşistin sözlerinin duvara kazılmasına kadar pek çok ilave ile var edilen eksiltme bir yerde bariz kılınıyor. Hiç kimsenin giyimine, hayat tarzına karışılmıyor gibi üst perdeden cümleler kurulurken bir eksiltme cüretinin artık tet tip bir ülke bahsinin tam karşılığında İslam'ın sabitlendiği yerde yol her nereyedir diye sormak ihtiyacı hissediyoruz. Sadece bu anayasa değişikliğinden ibaret olan bir şey değil tabi ki. CHP milletvekili Onursal güzel, mecliste verdiği soru önergesinde bir soru iletiyor. Çocuklar arasında dini ayrımcılığa yol açabilecek bu ifadenin panoda yer almasından sorumlu olan kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Yanıtsızlık hala muhafaza edilir. Sadece o Zafer İslam'ın bahsi Zafer Türk'ündür diye değiştirilir. Böyle böyle devam eder. Yapıcı olmak yerine kırıcı, yok edici, teklifleştirici, sabit ve sabık bir taahhülden übere olan bir ülkede eksiltmelerin bir sonu gelecek midir acaba diye düşünmeden de edemiyor insan. Tıpkı nefret söylemi ve niçta hakümünün birliklerinde bir gelecek kalmamış, bir bırakılmamışken daası da vardır ve yaratılmaktadır. Tıpkı artık biz reklamını yapar gibi olduk adamın. Asıl size Ermeni iddialadığıyla Mücadele Derneği diye bir dernek var. Sağ olsun Kıraathane ekibi. Ee, Göksel diye bir adam var. Göksel Gülbey. Bu Agos gazetesinin internet sitesinde yayınlanan Ermeni diasporası destekli, Birthright, Armenia isimli teşkilatın logosunda işgal edilmiş Azerbaycan Karadağ topraklarının Ermenistan toprağı olarak gösterildiğini bildirir. E, artsak zoruna gider beyefendinin. E, siyasi parametreleriyle hayatın ta kendisinde var olan hakikatin sürekli birbirine çarpıştırıldığı bir uzamda fırsat bu fırsat diye çıka gelen o gül beyin veçesi de kimseye karışılmayan ülkeyi imlemektedir zaten. Bir vaka olmaktan öte şu menzilin her gününde delinci bir aparat olarak el altında tutanların varlığıdır eksiltmeleri gösteren olan ki o eksiltmeler aslında sadece uzak öte bir şey değildir. Sadece uzaklarda bir şeyler değildir ve gerçekliğimizin nasıl da ortada yekpare bir biçimde eğlendiğini kanıtlamaktadır. Hala mı susmaya devam edeceksiniz? Hala mı kanıksamaya devam edeceksiniz ki sadece gidebileceğiz, bir oy verebileceğiz. Verenlerden bahsediyorum, oy vermekten kastedim. Referandumda evet ya da hayır diyeceğiz. Hazır mısın Türkiye? I don't want to feel like we're apart a thousand miles And I don't want your attitude I don't want your things But I don't want a phone that never rains I want your love. your love And I want it now Önçtiğimizden ya da sevdiğimiz saydığımız ekiplerden birisi Everything But Girl önce single 4Tekin remixi geldi. Arkasından Before Today. Bu da benim ilk özelliğimin şarkılarından biri. Adam F. Bunun düzenlemesiyle geldi. Bahsetmek için ya da kendimize dönebilmek için bazen arada kısa çizgiler, kısa mobalar veriyorum. O kısa mobaların içerisinde de sorgulayabilmeye çalışıyoruz. Neyi anlatabilirsek diye. Hiçbir şeyde mahir değiliz. Ama burada olmaya, burada bahsi ve anlatılması gerekenleri iliştirmeye gayret ediyoruz. Ama 50 dakika, ama 55 dakika, ama belki bir saat. Herkesin farkında olabileceği, görebileceği şeylerin üzerine bazen konuşurken sesim yükseliyor. O yükseliş bir kendiliğinden, öfkeden kaynaklanıyor. Mesela şimdi John Berger'in üstüne bu haftada Zygmunt Bauman. ...hayata veda etti. Fikriyat cephemiz eksiliyor. Veyat insanlık eksiliyor aslında. Fikir ve fikriyat birlikteliği uzamda azalarak yok edilmeyi... ...ve bunca bağnazlığın yaşandığı bir dünya üzerinde... ...bu eksenin içerisinde gerçekten aslında işe yarayanın... ...akla yatkın olanın ve konuşulması gerekenlerin nasıl silinip yok edildiğini bildiriyor geleceksizlik bir mağfın çemberi içerisinde yaşamak bunun adına işte hayat denilen şey sürekli bir gümbürtünün içerisinde hayatımızın badirelerle sınanması olarak gerçek kılınıyor. Hiç kimsenin umrunda değiliz. Bu kesin bir bilgi. Biz ötekiler olarak bunun çok son derece farkındayız. Ötekisinin ötekisi olarak. Ama bizim gibi ötekisinden de ötekiye düşmüş olan, ötekisinden ötekiye erişmiş olan daha at kademelerde bahsedilmeyen, neredeyse hiç atlara alınmayan insanların varlıklarıyla beraber yaşadığımız yerin nasıl bir dönüşme tabi tutulduğu sadece yaralardan mı bahsediyoruz? Sadece isyan mı ediyoruz? Elbette ki korkuyoruz da. O korkularımızı fark edip de birbirimize gerçekten seslenebilmek için ya da birbirimize gerçekten seslenebilmek için yollar arıyoruz. Mesela yaşamın bir hikaye olarak değerlendirilmek yaşamın düşünen engellerin ortasında hayat olana bırakılmadığını idrak ederek yol alıyoruz. Yaşadığımız ve tanık olduğumuz tükenişe sevk olunmamız bir gerçekliktir artık bu bahiste. Hikayeden değil, sahiden korkmamanın yollarını bulabilecek miyiz? İnsan meselini alenen çürüten, eksilten ve sindirmekten ötede de yok etmeyi amaç edinen bir uzamda bunca açıkta var edilen şu yıkımın sofrasındayken Korkmadan sözümüze sahip çıkabilecek miyiz? Yaşamın fecaatlere de edilmesi, sürekli taarruzlarla boşa çıkartılan bir deneyim olması ve bunca kırım belirgin, sabitken tükenmemek için eyleyebilecek miyiz? Korkularımızla yüzleşebilecek miyiz ve üzerine gidebilecek miyiz? Bombalı saldırıların şu menzilde var ettiği ilk örneklerden birisi olan hafızada yer edinmiş olan Suruç katliamı ya da bizim adımızla Pirus katliamının davasında Bugün Eski soruç Emniyet Müdürü için görevi kötüye kullanma gibi bir bahis açılıyor. Görevi kötüye kullanmaktan 12 taksitle ödenebilecek 7500 TL bir para cezasına çarptırılıyor. Adaletçi değilim, avukat değilim. Bir söz hakkım yok. Ama 33 insanın katledildiği bir eylemde kolluk amirinin hiçbir şekilde sorumlu tutulmadığı, dağası kenara kızağa çekildiği bir menzilde, 7500 TL ancak bir utanç vesikasının ta kendisi olabilir. Tıpkı işte bu cerahatin korkunun nasıl yaklaşımlı biçimlendirildiği ortadayken. Suruç aileleri de inisiyatifi şöyle bir şey seslendirir. Görevi kötüye kullanma dedikleri Suruç'a giden gençler yollarda durdurulup çantaları didik didik aranırken ailesinin işitçi diye bilerek ihbar ettiği bir canlı bombanın elini kolunu sallayarak katliam yapabilmesidir mesele. Duydunuz mu? Farkında mısınız? Nor Radio, aşkarım polar Evet, sözün özüne geldik nihayetinde. Senk KDC, Mrs. Smith'le beraber Departed 2016 kayıtlarından birisiydi. Alison Featuring ile arkasında da benim çok sevdiğim eskilerden, lerden Maşine zamanında da çaldığım True to be Sold bir e, ambient drama'nın best kaydıydı. Bu akşam nispeten sakinim. Ya da nispeten sakin olmam gerekiyor. Çünkü bu sefer dinlenmiyorsun diye e, şikayetler geliyor. Çok bağırıyorsun, hakaret eder gibi diyor. Dinleyiciler olsun. Biz tartışmayı, biz konuşmayı, biz bir noktada buluşabilmeyi becerebiliyorsak sadece şu gördüğünüz saat dilim içerisinde değil, başka yerlerde, başka uzamlarda gerçekleştirmeye kılıyoruz. Ya da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Twitter'da twitter.com slash drwarp adresinden dr Diyarbakır, Rize, W, A, -R P adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sestimberan.tamblar.com adresi var. çizgi Diyusçizgimakine.blogspot.com adresinde de hem parça dizini var hem de haftalık okuduklarımın okuduğum makalelerin bir e, indeksi gibi bir şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Muhakkak altında da bir şiir var. Bu hafta Silva Gabudükyan'ın bir tane şiiri var. Belki okumak isteyen Ermeni Arkadaşlarım olabilir diye tahmin ediyorum. Neyse biz bir yandan sözü toparlayalım çünkü çok da vaktimiz yok. O vakitsizliğimizi iyi değerlendirelim. Ceraat cüret ile savunuluyor. Yıkım basit ve kolay bir şeymiş gibi sürekli güncelleniyor. Bir gelecek basit anlamda bir yarın umut, iyilik toptan cürümlerle boğduruluyor. Karanlık artık bu menzilin tek istikameti. Dönüşüm iyisi adına değil fecatin ta kendisine varmanın bir yolu yöntemi olarak güncelleniyor. Geleceğimize sahip çıkabilecek miyiz? Büyük bir muamma. Yarın nerede olacağımızı artık bilenlerden olarak ses ediyoruz. Kayda geçsin. Yaşadığımız vahamet bir başkasına denk gelmesin diye ses ediyoruz. Sadece sözcüklere sığınıyoruz. Çünkü elimize bırakılan, bize bırakılmış olan şey sadece bu. Biz yitirdik sizin de başınıza gelmesini istiyoruz arkadaşım. Kulak verenlere teşekkür edelim. Jamie Wu'nun Night Ear, bir Rus sanatçı Volaflex'in Woodleg Remix'i bizim de bu haftanın meramının özeti olsun. Angel Dikme saat başında sizlerle beraber. <Gülüyor> Slimeram sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.